Şeketler uyumuş, kim laflarla uyanırır, bize o şöyle demiş, o bize böyle demiş, ne diyorsa uyanıranlara Allah lanet etsin, diyor Peygamberimiz. Lanet olsun ona, şeytana lanet olur gibi olsun. Neyin için? neyi bozuyor din kardeşinin fikrini, ya! böyle, Allah uzası için, olgun olalım, olgun olalım, senin gibi olgun batsın. Öyle olgun olmaz, ibadetle olur, insan ibadetle yaşar, zikrullah şifaul kulüb kalben zikreden de hırsı, kamağı, fukulu, adabatı, kedi, muzu hiyası, süması, hırsıdı vahvolur da haset gitti mi o zaman olgunlaşır. Haset, kadar lağına dolmuş adam, hiç ıslah olur mu? Allah cümlemizi ıslah et ya Rabbi. öyle şeylerden Allah rızası için vazgeçelim. Bu da tamamen düşünceği, çarpık. Kulun bana, bana karşı olan vazifelerinde çok dikkat edersen, çok dikkatli olursa, ben de onun üzerine feyzi, bereket, bereketimi döktükçe dökerim. Döktükçe dökerim. Anlamadın efendim. Feyzi, bereketi döktükçe dökerim. Onun üzerine. Ne diyeyim? Çünkü o ibadet hususatına çok dikkat ediyor, çok titiz addesti, güçlü namazı, ibadeti her şeyini yerli yerinde yapmaya dikkat ediyor. Bazı erincek adam görün benimle beraber sen de görün ya, addest alır kana, ne, el gördüklerce asa hele erincek erincek kolunu sıkar kana, alır kana el ile konuşarak hiç dikkat etmez. Dikkat etmez. Kuru mu kalıyor, yaş mı kalıyor bilmez. Bunlar mahrumlar. Mahrum zümrebeler. Allah'ımız bizi çok dikkat kulları zümresine ilhak buyursun inşallah. Kardeşlerime bugünün yadigarlarını da konuşuyorum. açıl biraz kılar. Cümlesiyle cümlemize Husna u hatimeler tevfik etti ya İçimizde yaşlılar var, başlılar var, ihtiyar kadınlar var, gençler de var. Genç kardeşlerimiz de var, ihtiyar aksakallı babalarımız da var. O beyaz sakalı ibadette tüketti, ibadette geçirdi, secdelere kapadıysa Allah-u Teala azdatlar, o beyaz kıllar benim nurumdan oldu. Nurumu nârimle terbiye etmem, yakmam o ihtiyar kullarımı diyor Allah. Kadîs-i bu, yakmam o kullarımı. Genç kullarım. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الشَّابُ اَلَّذ۪ي يُسْن۪ي شَبَادُهُ ف۪ي تَاعَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ مُحَقَّفْ اَلَّهُ يُحِبُّ Genç kullarıma muhabbet genç kullarıma. Allah muhabbet ediyor, cenab Allah gençlere, nasıl gençlere? Elleri, <gülüyor> يُفْن۪ي شَبَابُهُ ف۪ي تَعَكُلَّهِ Allah'a gençliğini ibadetle geçiren gençlere muhabbet ederim. Kumar oynayarak değil, içki içerek değil, fenalık yaparak değil, onları zırzır zır kadar sevmem, muhabbet ettiğim gençler, Allah'a ibadetle geçliğini geçiren, gençlere muhabbet ederim buyuruyor. Allah gençlerimizi de böyle etsin inşallah. İhtiyarlarımızı da istikametten ayırmasın. Bu akılların kıymetini takdir ederek geceleri ibadete kalksın. Kuşlukla kuşluk namazını kılsın. akşamla evvabin kılsın. Bir kimse kuşluk namazı iki, dört rükanı. İstersen dört kılsın, istersen on iki kılsın, ne kadar can istiyorsa o kadar kılsın. İki rikat dahi kılsa, geninizlerin kökü kadar günahı olsa yine abdelerim. Yani böyle evvâdın namazı, akşam namazından sonra dört rikat, sünnetinden sonra yavup iki rikat, gece teheccüd namazları, insanları kurtaran ibadetler bunlar. Bahsetme zamanımız olmuyor ki size konuşabilseydik bunları. Böyle geçelim. Mensana Ramazana ve etba'ahu siddem min şevvalin kâneke savmî savmit değil ''Câmi-ün-s-sâir'' irfan kensül i̇rfan bir kimse, içinizden bir kimse, hep kimse demek yani. Ramazan-ı Şerif'i saim olup, Ramazan-ı Şerif'i tüm tutarsa tabi tutuyoruz elhamdülillah. Salim olup sitte-i şevvali ana tabi ederse şevval ayetinde ramazandan sonra gelen ay, altı günde orada oruç tutarsa bayramdan sonra altı gün isterse arkas arkasına isterse bazı yiyip bazı tutarak bu ay çıkana kadar altıda oruç tutarsa seneyi kamiden oruç tutmuş gibi sevaba nail olur. Bütün seneyi 1000 sene vitamin oruç tutmuş sevabına nail olur. Neden hocam? Allah bira 10 verdiğimden. Bira 10 verdiğinden 30 on güne onlar benim 300 günü oruç tutmuş gibi oluyor. Altı daha tutsun mu? 60 gün daha tutmuş oluyor. 200 seneyi oruç tutmuş gibi geçiyor. Peygamberimiz yine "Men saama sitten ba'del fitr fekennema Saumut değil. Menavi hadisi şeriflerinden peygamberimiz buyuruyor, ızlık fıtırdan sonra, bayram namazından sonra altı gün oruç tutan kimse o seneyi kamilen oruç tutmuş gibi olur. Kadın erkek bunu da bugünden hatırlattırmak lazım. Gezen okunsa da şu kağıda size peygamber efendimizden daha bunlar kaldı. Hocamız inşallah caminin imamı onları konuşur. Biz şunu size konuşuverelim. Açılın bir aşkılar. Kelimesiyle cümlemize husn hatimeler tevfik etti yarabbim. Çok da acele konuştum, çok da çalışıyorum ama anca buraya gelebildim Ne bileyim. Elimde kağıtlar çoğuldu onun için. Peygamberi Zişan Efendimiz, Efendiler Efendisi. Elhamdülillah Teala dün müjdelerim kardeşlerime Bu sene hastalığında İstanbul'a kadar doktorlara gitmiştim. Beyler Beyinde Yalı'da Dağıstanlı Hacı Muhammed Naci Bey'in evindeydim. Onun evinde misafir kaldığında bir paşa hanımı, paşa hanımı rüya görmüş. Rüyasında o Mehmet Naci Bey'e evlerindeki lihyayı saadeti Muhammed Aleyhisselam'ın sakalı şerifini vermek için rüya görmüş. Evinin numrasıyla görüyor, geliyor, buluyor. Siz Mehmet Naci Bey misiniz Hacı Mehmet? Evet diyor. Peygamberimizin selamı var, bu emanet size verilecekti. <gülüyor> Peygamberimizin niyyâ-i saadetine. Bize ziyaret ettirdi o zem. Baktın mıdır, dört tane kem var içinde dört tane. Mehmet Naci Bey, senden canımı hiç esirgemem girdin Senden bir şey rica edeceğim, bana verebilir misin? Canım kurban olsun, başka ne diyorsan, yani bu kadar sevgili bir dostum benim Buyur ne diyorsun dedi. Yutkun olarak söylüyorum ya, şuradan ikisini ayıralım peygamberimizin mu, mübarek sakalı şerefinin. İkisi sizin evde bulunsun, ikisi de bizim evde bulunsun. Bir evde olursa o eve afat olmaz. Kalbin azadından yanan bir kimse olursa mezarının üstüne koydum mu azad derhal kesilir. Kesilir. yüzde defa harben bilirsiniz. Tarih okuyorsunuz. Seyfet Seyfullah. Halid İbni Berit. Hümüsteki makamı olan zat. Hacca gidenler de bilir. Hacca gitmeyen de bilir o zatı. Halid İbni Berit asnakları Allah'ın kılıncıydı o hadde mutlaka muzaffer nasip olur, yüz defa muzaffer olmuş. Yüz defa, yüz defa harbe girdi, her gün muzaffer oldu. Muzaffer'in manası Türkiye'nin Kıbrıs'ı aldığı gibi elhamdülillah, böyle kafirleri yere sererdi. Bu fazilet sana nereden geliyor, bu fazilet, ya şey dedi Halid İbni Velik, Seyfullah, bu mevzilet sana nereden oluyor biz bilemiyoruz, bu dedi, Muhammed Aleyhisselam'ın bir sakalı şehidinin ilk yeri yere düştü. Aklımını kâhara sardım, cümle koydum, bu kâharı boynuma buraya koyandan beri, peygamberimizin sakalından bir tanesi bulunandan beri hangi bir harip ediysem kazadır. Daha bir daha bükülmedim. Şimdi Ravza'yı da haraya varıp, ziyaret edemeyen kardeşlerimize ben oradan Mevla uzaktan da razı olsun cümlemizden de bana da oradan iki tanetin hem de baş yerdekini de açıktan görünen böyle bakınca açıktan görünen peygamberimizin sakalından iki kıt'a cani şerifte şimdi ziyaret edilecek yine evimize gidecek inşallah zaman geldi camilerde geliriz bunu getirdim böyle size hedaya ol cani kedinde birbirimizi kırdığınızı, birbirimizi çınadığınızı, birbirimizi kalktığınızı gördüm de bir kısmı orada, bir kısmı da burada din kardeşlerimizi ziyaret ettiler. Cani bir yerlesin kardeşim şöyle, ileriye doldurun, şu kelamı bilmeyin, böyle sükuneteye gittin, şunu konuşu vereyim de bitireyim. Açılın biraz şöyle. <gülüyor> Yedirmesiyle husn-ı harikmeler tevfik et ya Rabbi. <Gülüyor> Derhal, geçelim, dinleyelim Peygamberimizi. Peygamberimiz Lihya'yı saadeti ziyaret edilecek Sultanımız efendilerimizin efendisi mevcudatın sultanı olan Muhammed Aleyhisselam varlığın sebebi hılgatı. Şu varlığın levlâh te levlâh ve mâhâlâh bül-ehlâh, yerleri gökleri halk etmezdim, Muhammed'in ne halk etmesemedi diyor Allah. Bu varlığın sebebi hılgatı, yeryüzünün en büyük sultanı, yeryüzünün en büyük sultanı, bütün peygamberlerin duası onun hürmetine kalır. Hamur olmuşsun, iyi dinler. Beşeriyetin haleskârı de şehirliyet hali oluşturan imana da elhamdülillah keykan derler peygamber yanın peygamber gelen keykan derlerin de peygamberi veliler nebileri veliler güncüsü ey dinleyecek hazreti muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemden söz açmak istiyorum daha yeni ezan okunduktan sonra aç bakalım efendim o o, oh, Muhammed aleyhisselam, Rabbul alemin tek sevgilisidir, Allah'ın tek sevgilisidir. Allah'ın tek sevgilisidir. Evet. Bütün vasıtlarında tek vasıflarından sonra herkide bize Muhammed nasip olsun. Elhamdülillah, çok şükür ya Rabbi, çok şükür isterim. Ve işsizdir. Cemal da olsun, yüzünün özelliğinde olsun, kemal'da da olsun, en büyüğünde olsun. güveni şeylerden bile onların bilgin ve yazarları. Vaktim yok ki konuşamam ya Muhammed. Keşke senin gününde bulunsaydım. Mübarek ayaklarını diyor. El nehimle görütardın. Bulunamadığın için üzülüyorum. Şimdi huzurunda yeni bir elimi diyor onların bilginleri, isisleri Peygamber bu, kafiler nasıl bilirseniz Allah bizi ayırmamından, cemalda olsun, kemalda olsun, elimde olsun, şefkatta olsun, merhamatta olsun, deşere nasip olan her halda yaratılışların çekirdeği Muhammed'dir. Her şey O'ndan var olmuştur, her şey Muhammed'den var olmuştur. Rabbul Celalımız ilk olarak O'nun nurunu kendi nurundan hak etmiş Allah kendi nurundan halletmiş. Bundan daha büyük vasıf olamaz diyor ki, Rabbul Celalımız ilk olarak O'nun nurunu kendi nurundan halletmiştir ne kadar ilahi fazilet ve kutsi neziyet varsa onda toplanmış, Muhammed'de toplanmış. Aa, ah, efendim, bize anlatmadılar böyle. Bizim mekteplerimizde muallimlerimiz başka insanların vasfıyla meşgul oldu. Bir de Muhammed'si demediler. Onun için biz karim olmuşuz. Kurban onun bir tecip sakal kelime. O kim? O, alemin rahmet için gelen Muhammed. O yüce sevgilisini insanlık alemine mürşit olarak gönder olarak göndermiş. Onun gerisinden gitmeyi bize Allah nasip etsin. Gerisinden, arkasından, onun yolundan. Allah'ım bizi ayırma. Amin. Gider mi? Devam edeyim mi? O, o Muhammed allah Teala Hazretleri'nin azamet ve kibriyasından aldığı büyüklüğüle o kadar büyük ki, Peygamber o kadar büyük ki, bir cümle büyükler onun yanında güçlüktür. Bütün büyükler diyor, bütün büyükler biri biri omuzuna çıkarak aşağı kadar yükselseler, Muhammed Aleyhisselam'ın topuğuna varamazlar topuğuna varamaz. Güçlük büyükler. Büyüklüğü orada gücüktür. Dinle kardeşim. Onun yanında küçüktür Her yücelik onda. Muhammed Aleyhisselam'da. Her umuruluk onda. Allah'ım. Şimdi hürmetle, sakalı şerifine bakarak bir selemet okursak inşallah aklım adilet olacağız inşallah. Böyle zannediyoruz. Böyle zannedersek böyle olacağız. Evvel konuştum sana. Her kuruluk onda, hormet edilen, her insanın şanı ve şerefi ondandır. Kime hormet ediliyor, kime hizmet ediliyor, kimi el öpülüyorsa ondan geçmiş, onun nurundan, peygamberin nurundan oraya bir hisse ayrılmış da ondan oluyor. Onun lütfuyla baktığı güllerde irfan çiçeği açar. Onun lütfuyla baktığı güllerde irfan çiçeği açar. Onun nuruna pervane olan, ruhuyla arşa uçar. Anlayamıyorum. Onun nuruyla kerbana, onun nuruna kerbana kesilen, salevatından neden ayrılmayan, ruhuyla arşa uçar. Ee, Baiz'in destanı 12 on gün ağzında kaldı. Muhammed'in kerbanesi e, oldu da ondan oldu. Onun elinden tuttuğu bahtiyardan, Muhammed'in elinden tuttuğu bahtiyar insanlar, insanlık içinden seçilerek gönüllere ışık tuttular. Zamanın hıbbı cihanları oldular, gavisin azamı oldular, hıbbı aktabları oldular. O kimin gönlüde baktıysa orada zıyalar meydana geldi, asırlardan beridir. Ne diyeceksin hocam? Bitir şunu! Asırlardan beridir o büyük sevgilinin şanında nice ulu kişiler, nice büyük kişiler, kişiler tarafından yüzbinlerce eser senalar edilmiş, yüzbinlerce eser yazılmış, evülmüş Peygamber, evülmüş. Kemalat-ı Ahmediye'den söz edilmiş. Fakat binde, e, fakat binde biri hakikat halinden binde biri ancak güneşten selece misali bir şey söylenebilmiştir. Yani binlerce eser yazılmış, vasfedilmiş diller kötak olmuş, durmuş lakin ancak denizden bir damla kadar, güneşten bir zerre kadar peygamberimizden anlatılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah şefaati uzmanlarına nail Meram buyur Bayramların mentüpleri şunlardır. Bayramda da yine ilken kalkacaksın sahur zamanında. İki bayram gecesini ihya edenin kalbi ölmez buyuruyor Peygamberimiz. Ölmez demez demez ahirette kimseye muhtaç olmadan kendi cennete girebilir. Şefaata lüzum kalmaz, yani doğru cennete girebilir, bayram gecelerini ihya eden, hadir gecesi gibi kıymetli, bu geceyi boşa geçirmeyelim, bir. Bu gecede husletmek, husletmek, misvek varsa misvek tutunmak, kıyıp sürünmek, güzel koku sürünmek, içinde ispani sporta olan yani içtiklerin içki bulunan koku sürünmemeli, gül esasları sürünmeli. Millete zahmet verecek kokuyu sürünmüp de sığara kadar daha zor insan oluyor, kokunun iyisini almalı. 5. Peygamberimiz o günde güzel elbisesini giyerdi, kemiz elbisesini giysin, yeni elbise varsa onu giysin bu bayramda. Anlayabildiniz değil mi? Yoksa iyi yıkanmış, burca burca yıkandığından burca burca kokan elbise giysin. Ama yedidini giymek sünnet, yenisini giymek almaya kudretin varsa yenisini al. Alabilirdin hocam ya, sosyal adaletten bahsedenler ağızları dolusu konuşurlar ya, memleketin zenginleri Zeketini yeni yeninde yeseler biz de zengin olur, yeni bir elbise biz de giyerdik. Lakin insaf etmiyorlar, merhamet etmiyorlar, zeketini bile vermiyorlar da. O yüzden biz yeni elbise alamadık diyebilirsin. O Onun için de senin hakkın onlarda kalır. O iyi kalmış elbisenle gelebilirsin. Türkiye'nin zengini, Türkiye'nin zengini zeketini verecek olsa hey e, fakir insan kalmaz. Adana'da mağaz verirken bir kişi geldi, dedi efendim çok korkuttum zekette, ayırdığım 40 lira oldu dedi. 40 lira zeket vereceğim, elim kıymıyor yine inadına diyor. Hem evli tarif adamım diyor, hem tekvayım diyor, yine para vermek zor diyor. Tenimden keser gibi oluyor, bir görünmeyen yere soktum da oradan çekip çekip geliyor. Evet. Mustafa Özgül'e varmışlar. Ee, İmam Hatıda yardım edin mi diye, zeketimle yardım edeyim. Kaç bin liraya çıkardıymış, ee, beş 500 bin liraya, yarım milyon liraya o zaman yapılıyordu. Zeketim yarım milyon liraya diyor, vereyim diyor. 80 bin lirası diyor, benim yanımda verdi diyor. Değerli oğlaklılar. De. Böyle zenginler var. Verse hiçbir yerde fakir kalır mı iyice hesap etse? Onun için yavrucağızlarımız, o fakir kardeşcağızımız, Yene sevgili amsa eski ikasında gelsin. Altı nimeti i hakka şükretmek, hatem takınmak, parmağına gümüş yüzük takmak. Dilhemi geçmemek üzere. Altın takarsa, dilhem ağırlığında olursa zehri zıkm olur barmağında. Erkekler ipek giyemez bir de altın ve gümüşü dilhemden fazla takınamazlar. Takınırsa zehri zıkm olur. Kadınlar bilir onu. Kadın insanı takınabilir o kalın yüzlüğü altından parmağına. Yedi, kıydı tatlı bir şeyle iftarını açmak. Yani sahur zamanından sonra ezen okundun mu, oruçlu gibi olmayacaksın, iftarını açacaksın. Tatlı bir şeyle. Üç tane hurma Peygamberimiz açardı, bu memlekette hurma yok. Üç tane şeker. Bir, bir dilim baklava dilimi. Bir neyse patlan bir tek olarak ya bir, ya üç bir şeyle iddârını açacaksın o zaman. Anladın mı? Bunlar duymadığımız şey oluyor da duyurup benim yazdık size. Yedi. Yenilen şey hurum, hur, huru hurma hurmak diye yazılmış. O olmazsa başka şeyle dedim ben de. Dokuz. Tek adet olmak. Bu da yazdıymış altında. Tek olmak. On sütun ve temkin özele yürümek. Bayram namazına geç kalkıp da acele acele yürümeyeceksin. erken kalkıp alır alır Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber Ben de elhamd diyerekten eğer bayram e, kurban bayramıysa açıktan Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallah. Ve Ekber, Allah ve Ekber ve hamd <gülüyor> Namaza giderken, Fıtır'daysa sırran, Rusya'daysa cehren tekbir almak. <gülüyor> ben evvel geliştim, yaz soğunya kalmış. 12. Audette diğer bir yoldan gelmek. Yani camiye giderken şu yoldan geldin Giderken e şu yoldan gitmek. Bu ne efendim? Bunun himmetine iyi olacak. Yani bunu duyunca bunun hüzümü ne diyen olur? Bunu söyle de ince de anlayalım ne için şu yoldan gelip de giderken e şu yoldan girecek. Yarın huzur-i varınca yuza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 Namazı şurada kıldır mı tarzı yer olursa sünneti de şorda da bu secde ettiğin de şahit olsun, o secde ettiğin yerde şahit olsun diye bunlar şahitlik için oldu efendim. 13. Mü'mine mülafı olunca ishari beşaşat etmek. Bayramları, oruçları kabul olan Müslümanlar kırgın yakı olsa, Barışmanın için, esselamu aleyküm, vazgeçtim, bayram benim kalbim yumuşattı. Kardeşim bir kucaklaşalım Allah rızası için deyip, kardeşlerine deşaşak sıfatı göstermek. Bayramın kabul olacağısa böyle. Ya ne olursa olsun, düşmanım benim düşmanım. Irz değil namus değilse, hasiyet değilse, ötekiler düşman değil. O dininden daha kuvvetli değil o düşmanlık. On değerde geldik kadir olduğu kadar teksiri sadaka etmek. Yani kadir olduğu kadar malı varsa Allah rızası için sadakayı çok vermek lazım. Amin. Yaun لا تر على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي إلهي أعطي جلبي بجودك وعطائك يا حبي أعطي قربتي بسلطانتك واختدارك تراني يا إلهي يا إلهي إشرق نور الله أشرق نور الله جسد الأن الله جسد الحب الله rekandım Allah, tezefi Allah, aşağı Allah, ne yapalım ne kuvvet, illa bila, taçtan dip hafif, mutlala, kafiyi de suna, bilgeni de zikrilla, eli azim zikrilla, ya Rabbi Alaüm, şu arafa günümüzü, ettiğimiz bağımızı. Kabul ya Rabbi diyeceğim dirhayi saadetim. Dirgayi de kabul daha hasen kabulüle ma'kule ya Rabbi. Tab manki biz günahlar mal geldi Günahsız çıkar ya Rabbi. Ne hamarım zikirde ediyoruz kabul et ya Rabbi. Amin. Şu arifacun hürmetine Muhammed Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in hayi saadetü hürmetine. Amin emgilleri nar-ı cahiminde yapma ya Resulullah da boynumuzu bükme ya eline Devanları elde verip çekme ya Rabbim. Habibi Ekrem'in hürmetine olanlara devalar mutlu ver. Borçlu olanlara eda ...hasta bakıcıların elinde kalanlara... ...azilen şifalar ver yarabbim. Salli ve sellim, mübarik, alâ eşrafi, nuri, cemil, enbiyayı ve musallim... ...velhamdülillahi rabbil alemin el -tatiha.